Yakın yok dedi de cihattan gayrı Yakın yok dedi de cihattan gayrı Gördüm ki Elhamdülillahi'l-kaviyyil metin ve's-salatu ve's-selamu ala men bu'it bis-seyfi rahmeten lil-alemîn Amma ba'd Fitr sadakası Ramazanın son günü iftar etmek ile vacip olan sadakadır. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanlardan köleye hüre, erkeğe kadına ve küçüğe büyüye, hurmadan veya arpadan bir sayı fıtır sadakası olarak farz kıldı ve bu sadakanın insanların namaza, bayram namazına çıkmasından önce eda edilmesini emretti. Buhari rivayet etti. Fıtır sadakasının hükmü Büyük küçük, erkek kadın ve hür köle her Müslümana vaciptir. Şayet çocuklar ve eş kendileri için vermeye güç yetiremiyorlar ise baba onlar için verir, efendi kölesi için verir. Fıtır sadakası kime vaciptir? Bayram günü ve gecesi kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin erzaklarından bir saha fazla aza sahip olan her Müslümana vaciptir. Fıtır sadakasının hikmeti İbni Abbas'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fıtır sadakasını oruçlu için boş ve kötü sözden temizlenme ve miskinler için yiyecek olması için farz kıldı. Ebu Davud rivayet etti. Fıtır sadakasının miktarı Fıtır sadakasında vacip olan her bir Müslüman için yaşadığı beldenin halkının hurma, pirinç, bulgur ve kuru üzüm gibi azığından bir sağdır. Bir sağ da 4 kere 2 avuç dolusuna eşdeğerdir. Sağ miktar için ölçü birimidir, ağırlık için değil, her maddenin ağırlığı diğerinden farklı olur. Fıtır sadakasının kolay hesaplanabilmesi için bazı gıda maddelerinin kilogram olarak miktarları şu şekildedir. Pirinç uzun tane 2800 gram Pirinç kısa tane 2800 gram Bulgur 2300 gram Yeşil buğday 2200 gram Kabuksuz buğday 2700 gram Arpa 2300 gram Un 2300 gram Fasulye 2500 gram Yeşil mercimek 2800 gram Kırmızı mercimek 2800 gram Bakla 2800 gram nohut 2800 gram Urma 2.200 gram, kuru üzüm 2.800 gram, makarna büyük 1.500 gram, makarna küçük 1.850 gram. Fıtır sadakasının vakti Ramazan ayının son gününün güneşinin batmasıyla vacip olur ve bayram namazının öncesine kadar vakti devam eder. Verilmesinin en faziletli olduğu vakit, bayram gününün sabah namazından sonra, bayram namazından önce olan vakittir. Bundan bir veya iki gün önce verilmesi de caizdir. Bazı meseleler Fıtır sadakasını para olarak vermek caiz midir? İlim ehlinin çoğunluğu, fıtır sadakasının sadece erzak, yiyecek olarak verileceğini ve para olarak verilmesinin caiz olmadığını söylemişlerdir. Güçlü olan görüş de budur. Çünkü ne Nebi sallallahu aleyhi ve sellemden ne de ashabından para olarak verdiklerine dair hiçbir şey varit olmamıştır. Fıtır sadakası kime verilir? Fıtır sadakası belde halkından fakirlere ve miskinlere verilir. Onlardan en çok ihtiyaç sahibi olanlara ve en salih olanlara verilmesi tercih edilir. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Ruhsat yok dediğine cihattan gayrı İlim kapısında Dinlediğim hak diyen alim Sodum cennete giden bütün yolları Yakın yok dedi de cihattan gayrı Yakın yok dedi de cihattan gayrı